Sizi öldürme ihtimali köpek balıklarından daha fazla olan 11 hayvan türü. Öncelikle köpek balıklarını tanıyalım. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yalnızca bir insan köpek balığı saldırısı sebebiyle ölmektedir. 2006 ile 2010 yılları arasındaki 4 yıllık dilimde köpek balıklarıyla insanların en çok işli dışlı oldukları bölge olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 3 ölüm vakası yaşanmıştır. Yapılan çalışmalarda ise her yıl dünya çapında 100 civarında köpek balığı saldırısı olduğunu, bunlardan en fazla 6-7 tanesinin ölümle sonuçlandığını göstermektedir. Şimdi bahsettiğimiz diğer hayvanlara bir bakalım. Çıngıraklı yılan Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde çıngıraklı yılan saldırılarından ötürü her sene 6 kişi hayatını yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Meksika civarında bulunan bu yılanların saldırıları sonucunda her yıl dünya çapında 30'a yakın kişi hayatını yitirmektedir. Örümcekler Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 7 kişi örümcek ısırıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Dünya çapında bu günlerin sayısı her yıl 20'ye kadar çıkabilmektedir. Atlar. Her ne kadar insan dostu gibi görünseler de atlar her yıl köpek balıklarından ortalama 20 kat daha fazla insanın ölümüne sebep olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde atların saldırısı veya çifteleri sonucunda her yıl ortalama 20 kişi hayatını yitirmektedir. Dünya çapında ise bu sayı yıllık olarak ortalama 60 kişiye kadar çıkabilmektedir. İnekler. Belki şaşıracaksınız ama oldukları yerde durup sakin sakin notlayan inekler sebebiyle ölen insanların sayısı, yılanlar, örümcekler ve köpek balıkları saldırısı sebebiyle ölen insanların hepsinin toplamından bile fazladır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 22 kişi inek çiftisi sebebiyle ölmektedir. Dünya çapında bu sayının 50'ye kadar çıkabildiği bilinmektedir. Deniz anaları Denizlerin sakin ve yavaş hareket eden bu canlıları sadece Filipin adalarında yılda 40 kişinin ölümüne sebep olabilmektedirler. Vücutlarında avlarını öldürmek veya felç etmek için bulundurdukları zehir, insanlarda anafilaktik şoka sebep olarak ölümü tetikleyebilmektedir. Dünya çapında deniz analarından ötürü ölenlerin sayısının 150'ye kadar çıkabildiği bilinmektedir. Karıncalar. Küçük olduklarına bakmayın. Karıncalar ortak bir hedefi gözlerine kestirdikleri zaman çok tehlikeli bir hal alabilmektedirler. Birçok tatil yöresinde uyuyan veya hareketsiz duran insanlara ani bir şekilde tam olarak bilinmeyen sebeplerle saldıran karıncalar her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama 50 kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu sayının dünya çapında 120 civarına ulaşabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla karınca deyip geçmemekte fayda var. Köpekler. Evlerimizin vazgeçmesini. Vazgeçilmez unsurlarından olan köpekler sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek balıklarından ortalama 40 kat daha fazla ölüme sebep olmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 35 kişi köpeklerin saldırısı sonucunda hayatını yitirmektedir. Her yıl yine sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 4.7 milyon insan köpekler tarafından ısırılmaktadır. Arılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 53 insan hayatını arı sokması tarafından yitirmektedir. Birçok insan arı yinesini alerjik reaksiyon göstermektedir ancak bunun bilincinde değildir. Dolayısıyla bir doktora gidip bunu öğrenmenizde fayda var. Dünya çapında arı sokması sebebiyle her yıl ortalama 250 kişi ölmektedir. Geyikler, ülkemizde pek rastlamak mümkün değil. Ancak geyiklerin bolca yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok ölüm geyiklerden kaynaklı araba kazaları sonucu gerçekleşmektedir. Her yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 130 insan geyiklerden ötürü hayatını yitirmektedir. Bu sayı Kanada gibi diğer ülkelerde hesaba katıldığında yılda 500'e kadar ulaşabilmektedir. Su aygırları kulağınıza garip gelebilir ama su aygırları insanların başlıca ölüm sebepleri arasında yer almaktadır. Afrika kıtası içerisinde her yıl ortalama 3000 insan hayatını su aygırı saldırısı sebebiyle yitirmektedir. Sivrisinekler inanılmaz olduğunu düşüne Ama her yıl dünya çapında sivrisinekler sebebiyle ölen insanların sayısı köpek balıkları sebebiyle ölen insanların sayısından 6000 kat civarı daha fazladır. Sadece Afrika kıtası içerisinde her yıl 655 bin insan sivrisineklerin taşıdığı sıtma parasiti sebebiyle ölmektedir. Ayrıca sivrisineklerin birçok diğer hastalığı da insanlara bulaştırdığı bilinmektedir. Ancak hastane raporlarında bu ısırıklar tespit edilemediği için tam sayı asla bilinememektedir. Yapılan istatiki tahminler her yıl 2 milyondan fazla insanın sadece sivrisineklerin taşıdığı hastalıklarla öldüğünü göstermektedir. Kısacası... Televizyonlarda gördüklerimiz, göze güzel gözükecek ürün ve bilgilerin toplamından ibaret. Sivri sineklerin saldırısı sonucu ölen insanlarla ilgili film yapmak para getirmez. Ancak köpek balıkları ve saldırılarıyla ilgili onlarca farklı film bulmanız mümkündür. Dolayısıyla bilimsel bir yaklaşım için genel kültüre değil, spesifik araştırmalara güvenmek gerekir. Köpek balıklarından korkmayın ve onları vahşi canlılar olarak hayal etmeyin. Elbette bir köpek balığı sizi öldürebilecek tüm güce sahiptir. Bunda zorlanmaz bile. Ancak bu Bu demek değil ki onlar öldürmeye programlanmış vahşi canlılar. Her canlı hayat mücadelesini sürdürmektedir ve buna burnunuzu sokarsanız ölebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz gibi burnunuzu sokmadığınızda bile sizi öldürebilecek birçok canlı var. Kısaca düşünün ondan sonra yargılayın.